Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Adım Ebu Basir. Mekke'den geliyorum. Daha doğrusu kaçıyorum. Aylar önce Müslüman oldum. Babam ve annem bana yapmadıklarını bırakmadı. Günlerdir ev hapsindeyim. En sonunda bir gece vakti onlara fark ettirmeden kaçtım. Ebu Basir Müslüman olmuş Bunu söylediği için de aylardır Mekke'de hapsediliyormuş Bir yolunu bulup kaçarak buraya gelmiş Ebu Cendel gibi Ne olacak şimdi onu da mı geri göndereceğiz Anlaşmaya göre evet Peygamberimiz söz verdiği zaman Asla dönmez Ama şu delikanlının haline bak Buraya sığınamazsa ne yapar Ailesinin yanına dönemez artık ha, Durun bakalım durun Allah'ın bir bildiği vardır Özür diliyorum Nasıl yaptığını ben de anlayamadım Yıkıl karşımdan beceriksiz Neyse ki Muhammed bize bir söz verdi Onu bize teslim etmek zorunda Bana hemen Huneys'i çağırın Mekke'ye geri dönemezdim Dönersem beni öldüreceklerdi Ben de onu öldürdüm Peygamberimiz Ebu Basir'in yanına geldiğinde Ebu Basir ona şöyle açıklama yaptı Ya Resulallah sen üzerine düşeni yaptın. Verdiğin sözü tuttun ve beni onlara teslim ettin. Ben de dinim hakkında uğrayacağım işkencelerden korunmak için bunu yaptım. Allah beni onlardan kurtardı. Bundan sonrası benim sorumluluğumdadır. Ebu Basir dediği gibi Medine'den uzaklaştı. Deniz sahilindeki Zulhuleyfe'nin İs Vadisi'ne ulaştı. Bu bölge Kureyş müşriklerinin Şam'a giden ticaret yolları üzerinde ağaçlık bir yerdi. Ebu Basir'in buraya yerleşmesi Kureyş'in hiç beklemediği sonuçlar doğuracaktı. 108. bölüm. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu? Ne arıyorsun? Sadaka olarak verebileceğimiz ne var diye bakıyorum. Kilerde biraz hurmayla arpa var. Bir de hayvanlardan sağabileceğimiz süt var Sağap getireyim mi? İyi olur sana zahmet Giyecek bir şeyler bulabilir miyiz? Ayarlamaya çalışırım Neler olduğunu anlatmayacak mısın? Anlatayım Bugün mescitte öğle namazını bekliyorduk Yalın ayak bazı insanlar geldi Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu Kabayın yünabalarını başlarına geçirivermişlerdi Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi Onların bu durumunu görür görmez Peygamberimizin yüzünün rengi değişti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 Bizi bu kadar teşvik ederken kendisi yapmaz mı? Elbette en cömertimiz o. Kendisinden bir şey istendiğinde hayır dediğini görmedim. Bu adamları görseydin sen de çok etkilenirdin. Kılıçlarından başka hiçbir şeye sahip değillerdi. Allah yardımcıları olsun. Sonra ne oldu? Peygamberimiz evine girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Namazı kıldık. Sonra bir konuşma yaptı. Ne dedi?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 Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın. Sözüne şöyle devam etti. Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin. Ben içerideki malzemelere bakayım. Ne bulabilirsek gönderelim. İyi olur. Allah razı olsun. Ben de birkaç parça üst baş ayarlayayım. Bulabildiklerim bunlar. Ben de bunları bulabildim. Şimdi hepsini tek bir torbaya dolduralım. Sen tut şunun ucundan. Peki. Heh, oldu. Şimdi sırtıma almama yardım eder misin? <Gülüyor> oldu tamam. Ellerin dert görmesin. Ben bunu bırakır gelirim Selametle git selametle dön İnşallah bereketli olur onlar için İnşallah Ensardan olan bu zat taşımakta güçlük çektiği bir torba ile mescide girdi Sonra diğerleri onu takip etti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 O dönemde Araplar arasında çok eşli evlilik yaygındı ve erkeğin kadını boşaması ağzından çıkacak bir söze bağlıydı. Boşanma ile ilgili ayetler henüz nazil olmadığından örfe göre hareket ediliyor, bilinen yöntemler uygulanıyordu. Boşamanın en ağır şekli ise erkeğin kadını annesine benzetmesiydi. Bu şekilde karısına sen artık annem gibisin diyerek bir daha birleşme imkanını ortadan kaldırıyordu. Resulullah'ın kapısının önünde bekleyen Havle binti Saleb'e de bu dertten muzdaripti. Kim o? Ayşe, ben Havle. Havle binti Saleb'e. Peygamberimizle görüşmek için geldim. Müsait mi? Ah, buyur gel Havle. Hoş geldin. Sağ ol. İyi görünmüyorsun. Bir şey mi oldu? Sorma. Başımıza bir musibet geldi. Şimdi işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz. Hayırdır, ne oldu? Ah, kocam Evs bana zıhar yaptı. Zıhar mı yaptı? Evet, artık iyice yaşlandı. Sinirlerine hakim olamıyor. Bana kızdı ve sen artık bana anamın sırtı gibi ol dedi, evden çıktı gitti. Döndüğünde pişman olmuştu ama ne çare? Neden böyle söyledi? Hay Allah! Sen çok ağır bir söz söyledin. Bunun sonucunun nereye varacağını bilmiyorum dedim. Biz şimdi boşanmış mı olduk Ayşe? Aa, bilemiyorum. Öyleyse ben ne yaparım? Çocuklarımın bakımını ben üstlenemem. Hiçbir gelirim yok. Ona bıraksam perişan olurlar. Kaç yaşına geldik? Bu saatten sonra ikimiz için de birbirimizden daha iyisi yok. En iyisi Resulullah'a anlat durumunu. Allah bir çıkar yol gösterir merak etme. Sen otur biraz soluklan. Ben geldiğini haber vereyim. Ey Allah'ın Resulü, iyi bilirsin ki Evs, çocuklarımın babası, insanlar içinde bana en sevgili olanı ve amcamın oğludur. O yaşlandığı güçten kuvvetten düştü, dili ağırlaştı, konuşunca incitir oldu. Öfkesine hakim olamıyor. Bir şey söylüyor, sonra pişman oluyor. Ey Allah'ın Resulü, Evs beni genç, zengin ve güzel olduğum zaman aldı. Malımı ve gençliğimi yiyip bitirdi. Ona pek çok çocuk doğurdum. Şimdi yaşlandım, çoluk çocuktan kesildim. Kemiklerim inceldi. Artık ne malım ne de beni sahiplenecek bir ailem var. Bu hale geldiğim zaman bana zıhar yaptı. Sen bana annem gibisin dedi. Ama dediğim gibi aklı gelip gidiyor, ettiği sözden pişman oldu. Sana kitabı indiren Allah'a andolsun ki, o boşama sözünü hiç anmadı. Peygamberimiz bu sözün geri dönülmesi mümkün olmayan bir boşama olduğunu söyledi. Allah'ın Resulü, vallahi o boşama sözünü hiç söylemedi. Hem Allah da boşanmayı sevmez zaten, değil mi? Peygamberimiz cevabını tekrarladıktan sonra ''Ey Havle, Allah senin işinle ilgili bir şey vahyetmedi. Sen şimdi evine dön, bir şey emredilirse ben sana onu açıklarım.'' dedi. Ama Havle çok üzgün ve çaresizdi. ''Ey Allah'ın Resulü, sen Allah'ın peygamberisin. Ne olur bana bir çare bul. Kocamla bir arada yaşamama izin ver.'' Küçük çocuklarım var. Onları bıraksam perişan olurlar. Yanıma alsam besleyemem. Ey Allah'ın Resulü halime bak. Sana kurban olayım. Ey Allah'ın Resulü bana bak. Allah beni senin yoluna feda etsin. Ey Allah'ım halimin perişanlığını görüyorsun. Bu ayrılığın zahmet ve meşakkatini sana şikayet ediyorum. Yoksulluğumu sana şikayet ediyorum. Çaresizliğimi sana şikayet ediyorum. Ancak sana iltica ederim. Ey Allah'ım! Bu yolda bizim için genişlik ve çıkar yol olacak şeyi. Peygamberine bildir. Ne olur bana yardım et. Tamam Havle, tamam. Sakin ol, sakin ol. Bak... Allah Resulüne vahiy inmeye başladı Ey Allah'ım Hakkımda hayırlı olanı ihsan et Ben senin peygamberinden Ancak hayırlı olanı umarım Şişt, havle Susmalısın Bak Allah dilediğin gibi vahiy indiriyor Peygamberimizi bürüyen Vahiy hali geçince Gülümseyerek havleye seslendi Buyur ey Allah'ın Resulü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 Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Buna imkan bulamayan kimse hanımıyla ilişkiye girmeden önce ardarda iki ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen altmış fakiri doyurur. Bu hafifletme Allah'a ve Resulüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kafirler için acı bir azap vardır. Allahım. Sana şükürler olsun, şükürler olsun. Evs utancından gelip size durumu anlatamamıştı. Haber vereyim de huzurunuza gelsin. Peygamberimiz Evs'e ettiği yemini ne niyetle yaptığını sorduğunda, Evs bundan pişman olduğunu söyleyerek kefaret olarak ne yapabileceğini sordu. Peygamberimiz ayette geçtiği gibi önce bir köle azat edip edemeyeceğini sordu. Ya Resulallah! Onun bir köleye sahip olabilecek kadar malı yok. Bütün işlerini ben yaparım. Benden başka bir hizmetçisi yok. Peygamberimiz bu sefer iki ay peş peşe oruç tutup tutamayacağını sordu. Ya Resulallah! Yaşlılığından ötürü ona da güç yetiremez. Vücuduna bir zarar gelmesinden korkar. Peygamberimiz bu kez 60 yoksulu doyurup doyuramayacağını sordu. Buna da güç yetiremeyeceğini anlayınca onlara bir miktar hurma vererek bunlarla 60 fakiri doyurmalarını emretti. Böylece yüce Allah onların arasını düzeltti. Hazreti Ayşe bu durum karşısındaki şaşkınlığını şöyle dile getiriyordu. Tüm sesleri en iyi şekilde işiten Allah'a hamdolsun.